6 Mart Doğal olarak söylediğimin tam tersini de savunmak mümkün. Etnomilliyetçilik devrilik halindeki neoliberalizmin hayatı topyekün soyutlama sürecinde bir sıçrama yapması. İşte herkesi eve hapsederken malların dolaşımını engellemeyen bu virüs. Böylece hepimiz bedenlerin emaneti alındığı, denetlenip uzaktan yönetildiği teknototaliter bir durumun eşiğindeyiz demektir. İnternasyonale de Streçko Korvat'ın New Statesman'dan çevrilmiş bir makalesi çıktı. Korvat'a göre, koronavirüs, neoliberal ekonomi için bir tehdit oluşturmadığı gibi o ideoloji için mükemmel bir ortam sağlıyor. Ancak bir sağlık krizi tahkim edilmiş sınırlar, insanların özellikle gelişmekte olan ülkelerden geliyorlarsa özgür dolaşımını engellemenin yanı sıra, malları ve sermayenin denetimsiz dolaşımını öne çıkaracağı için Siyasal bakımdan bir tehlike. Pandemi korkusu virüsün kendisinden daha tehlikeli. İletişim araçlarının kıyamet görüntüleri aşırı sağ ile kapitalist ekonomi arasındaki derin bağı gizliyor. Virüs çoğalmak için nasıl canlı bir hücreye ihtiyaç duyuyorsa kapitalizm de 21. yüzyılın biyopolitikasını kendine uyduracak. Yeni koronavirüs küresel ekonomiyi etkiledi ama sermaye dolaşımını ve birikimini durdurmayacak daha ziyade pek yakında daha fazla denetim ve insanların daha fazla tasfiyesine dayalı yeni bir kapitalizm biçimi doğacak. Horvat'ın formüle ettiği varsayım doğal olarak gerçekçi. Ne var ki ben çöküşün öznel boyutunu ve uzun süreli psişik çöküntünün ekonomik durgunluk üzerindeki etkilerini azımsadığı için daha gerçekçi bu varsayımın gerçekçi olmadığına inanıyorum. Kapitalizm 2008'deki mali çöküşü, bu çöküşün koşullarının finans ve ekonominin içsel dilleri arasındaki ilişkiden kaynaklanması nedeniyle atlatabildi. Salgının doğurduğu çöküşte sistem dışı bir etmen işin içinde olduğundan bu çöküşü atlatamayacak. Psiko çöküntü günlükleri. Franco Bifo Berardi. çeviren ve okuyan Serhan Ada